Ahkaf suresi, Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Hamim, bu kitabın indirilişi güçlü, doğru hüküm veren Allah'tandır. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak ve ancak bir amaç ile ve belirli bir süre için yarattık. Kafir olanlar uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedir. De ki Allah'ın peşi sıra yalvardığınız şeyleri yani ortaklarınızı bir düşünsenize, Yerden neyi yaratmışlar bana gösterin veya göklerle ilgili onların ortaklığı mı varmış? Doğruysanız bundan önce size indirilmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı varsa onu bana getirin. Allah'ın peşi sıra kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek kişilere yalvarandan daha sapkın kim olabilir ki? Oysa onlar bunların yani müşriklerin yalvarmalarından habersizdir. İnsanlar mahşerde toplandıkları zaman tapanlar diğerlerine yani taptıklarına düşman kesilir ve kendilerine kulluk ettiklerini inkar ederler. Onlara ayetlerimiz apaçık tilavet edildiği zaman kendilerine geldiğinde gerçeği inkar edenler bu apaçık bir büyüdür demişlerdi. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? De ki ben onu uydurursam Allah tarafından bana gelecek şeyi yani azabı savmaya sizin de gücünüz yetmez. O sizin Kur'an hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok iyi bilendir. Benimle aranızda şahit olarak Allah yeter. O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. De ki ben elçilerden herhangi bir türedi yani ilk defa gönderilen biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Ben bana yolundan başkasına uymam. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. De ki hiç düşündünüz mü ya bu Kur'an Allah katından ise ve siz de onu inkar etmişseniz İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini görüp inandığı halde siz yine de kibirlenmişseniz haliniz nasıl olacak? Şüphesiz ki Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. Kafir olanlar iman edenler için şöyle demişlerdi bu iş bir iyilik olsaydı onlar bizi geçemezlerdi. Kafirler bununla doğru yola ulaşmayı istemedikleri için bu eski bir iftiradır diyeceklerdir. Kendisinden yani Kur'an'dan önce bir önder ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu Kur'an'da haksızlık edenleri uyarmak ve güzel davrananlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş önceki vahiyleri doğrulayıcı bir kitaptır. Şüphesiz ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru yolda olanlara korku yoktur. Ve onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar cennet halkıdır. Dünyada yapmış olduklarına karşılık orada ebedi kalacaklardır. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi otuz aydır. Sonunda insan yetişkinlik çağına ve kırk yaşına varınca der ki Rabbim bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmemde ve razı olacağın iyi işleri yapmamda beni başarılı kıl. Benim için de soyumda iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Elbette ki ben Müslümanlardanım. İşte yaptıklarının en iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kişiler cennet halkı arasındadır. Bu kendilerine verilen doğru bir söz olarak böyledir. Ana babasına hitaben, öf! Benden önce nice nesiller gelip geçmişken bana tekrar diriltilmemi mi vaat ediyorsunuz diyen kişiye Ana babası Allah'ın yardımına sığınarak şöyle cevap vermişti Yazıklar olsun sana Allah'ın vaadinin gerçek olduğuna inan Buna karşılık o bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir der İşte onlar kendilerine önce geçen cinlerden ve insanlardan oluşan ümmetler hakkında uygulanacak azap sözü Kendileri içinde gerçekleşmiş olanlardır. Şüphesiz ki onlar kaybedenlerdi. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Sonunda Allah onlara yaptıklarının karşılığını verecektir. Onlara haksızlık edilmeyecektir. Kafir olanlar ateşe sunulacakları gün onlara şöyle seslenilecektir. Dünyadaki hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız. Onlardan yararlandınız. Bugün ise yeryüzünde haksız olarak kibirlenmeniz, ve yoldan çıkmanızdan dolayı küçük düşürücü bir azapla cezalandırılacaksınız. Aad kavminin kardeşini yani Hudu'an, zira o kendinden önce ve sonra uyarıcıların geçtiği Ahkaf bölgesindeki kavmini şöyle uyarmıştı. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Şüphesiz ki üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavmi sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi bize geldin? Doğru söyleyenlerden sen bize vaat ettiğini bizim başımıza getir demişti. Hud ise şöyle cevap vermişti. O bilgi yalnızca Allah'ın katındadır. Ben size bana gönderilen şeyi ulaştırıyorum. Fakat sizin cahil bir topluluk olduğunuzu görüyorum. Sonunda onu yani azap kasırgasını vadilerine doğru yayılan bir bulut şeklinde görünce sevinçle şöyle demişlerdi. İşte bu bize yağmur yağdıracak yayılan bir buluttur. Ud ise hayır o sizin acele istediğiniz şeydir yani azaptır. içinde elem verici azap bulunan bir rüzgardır demişti. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar mahveder. Nitekim kasırga gelince evlerinden başka hiçbir şey görülemez olmuştu. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız. Yemin olsun ki onlara size vermediğimiz güç ve servet vermiştik. Kendilerine işitme duyusu, Gözler ve kalpler vermiştik. Fakat işitme duyusu gözleri ve kalpleri kendilerine hiçbir yarar sağlamamıştı. Çünkü Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlardı. Alay ettikleri şey kendilerini kuşatmış olacaktır. Yemin olsun ki biz çevrenizdeki şehirlerin halklarını helak etmiştik. Gerçeğe dönerler diye ayetleri onlara tekrar tekrar açıklamıştık. Kendilerine yakınlık sağlamak için Allah'ın peşi sıra ilah edindikleri şeyler onlara yardım etselerdi ya. Hayır tapındıkları şeyler onlardan kaybolup gitmiştir. İşte bu onların yalanı ve uydurup durdukları şeydir. Hani cinlerden bir grubu, Kur'an'ı dinlemeleri için sana yönlendirmiştik. Kur'an'ı dinlemeye hazır olduklarında birbirlerine susun demişler. Dinlemeleri bitince uyarıcılar olarak toplumlarına dönmüşlerdi. O cinler şöyle demişlerdi. Ey kavmimiz! Şüphesiz ki biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, gerçeğe ve doğru yola ulaştıran bir kitap dinledik. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine, onun çağrısına cevap verin ve ona iman edin ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem verici bir azaptan korusun. Ancak her kim Allah'ın davetçisine yani çağrısına cevap vermezse bilsin ki hiç kimse onu yeryüzünde elbette aciz bırakamaz ve böylesi kişilerin Allah'ın peşi sıra dostları da olamaz. İşte onlar apaçık bir sapkınlığın içindedir. Gökleri ve yeri yaratan, Bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini hiç bir düşünmediler? Evet, şüphesiz ki o her şeye gücü yetendir. Ateşe sunulacakları gün kafir olanlara bu diriltilme gerçek değil miymiş denecek? Onlar da Rabbimize yemin olsun, evet gerçekmiş diyeceklerdir. Allah ise inkar ettiğinizden dolayı azabı tadın diyecektir. Elçilerden kararlılık sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. O inkarcılar hakkında acele etme. Vadedildikleri azabı gördükleri gün sanki orada sadece günün bir saati kadar kaldıklarını sanacaklar. Bu bir tebliğdir. Yoldan çıkmış topluluktan başkası helak edilir mi hiç?